...unutmuş galiba... <gülüyor> evet, ...ben de Ömer Marduk'a... ...kusura bakmayın doğru... Ee, ...biraz da aslında aldığımız haberin... E, ...heyecanı ve paniği var üzerimde... E, ...Artvin'den gelen bir... E, ...son dakika haberi oldu... E, ...Cerattepe'deki altı madenine... ...yapılması istenen altı madenine karşı... ...Artvin'ler uzunca bir süredir direniyorlardı... E, ...bugün ise... E, ...olaylar farklı bir noktaya geldi çünkü...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 Malum biz daha erken konuşlandığımız için biz daha avantajlıyız. Zaten fiziki şartlarımız engebeli yapıdan doğadan e, kaynaklı. Şu anda böyle bir gergin bekleyiş sürüyor. İnsanlar ulaşamasın diye e, buraya çıkan yolları da kapadılar. Ama şehir merkezinden insanlarımız e, iş yerlerini kapatıp okullara öğrencileri yollamayıp şu anda atmaca mevkiinde e, şehir merkezinin üst tarafında bekliyoruz efendim. Hasan Bey peki bu...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 ee, ...tamamen kolluk güçleri onun e, himayesinde, onun özel güvenliğini yapıyorlar şu anda. Peki burada e, belli bölgelerde altın mı çıkarılması bu Cengiz Evet, Arfin'de tarafında. 4476 hektarlık maden arama ruhsat izinleri var. E, ne yazıktır ki tüm çeddeğini iptal ettiriyoruz ama e, yine hukuku arkadan dolanarak... E, ...yeni yeni yasalarla... E, Yeni ÇED'lere başvurdular e, Yapıyorlar Yeni çedilere başvurdular Daha bir yıl önce e, bir ÇED'lerini iptal ettirdik 2012 yılında ruhsat aldılar 2016'nın ilk başlarında Şu anda 3,5 yıldır Cerat Tepe'ye bir kazma vuramadı bu egemen güç Biliyorsunuz Türkiye'nin dört bir tarafında Yağma yapan e, Tabiri caizse iktidarın e, Havuzunun kaynağı olan bu şirket Türkiye'nin her tarafını Maalesef del, delikli şirket ama içine giremedi Tabi bu hız İktidarı da arkasını alarak, Artine şu anda e, hiç olmamış, hiç e, görülmemiş. Bugün Artine e, Erzincan'dan, Gümüşhane'den, Giresun'dan, Ordu'dan, Ardahan'dan, jandarma ve polisler geliyor efendim. İlçelerden hariç, bunlardan da geliyor. Çok kalabalık. Yani Artin halkı hiçbir zaman böyle bir şey görmedi. E, en güvenilir yer, en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 Türktaşlarımız Çerattepe nöbetini sürdürüyorlar. Evet davada devam ediyor değil mi? Dava devam ediyor. Evet doğrudur. Dava içinde e, keşif ücreti istediler. E, keşiften sonra yürütmenin durdurulması kararı verildi. E malum e, 1750-1800 rakım e, maden arama ruhsat alanları Çerattepe Dağı ve İş ve Genya Dağ Bölgesi. E buralarda kar, kış olduğu için muhtemelen hiç parça olacaktır diye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 biz buraya girdik burada çalışmalarımız, sondajlarımız yapılıyor bir Artvin'i göstermek istiyorlar. Biliyorlar ki Cerattepe Tepe başlı başına kendini savunuyor. Cerat Tepe olmazsa olmazımız Cerattepe Artvin'in beyni efendim. Bir vücut düşünün Artvin vücudun bütün parçaları Cerattepe Tepe bizim beynimiz. Cerattepe'ye Tepe'ye müdahale edildiği anda Artvin yok olur. Bütünüyle bir şehir yok olur. Biz de buna, yaşam alanlarımıza, yok olmasına gözümüyoruz tabii tüm artvinleri olarak tüm doğal savunucuları olarak mücadelemiz sürüyor evet nöbet devam ediyor peki Aynen bir, öyle. bir de şeyi de sormak istiyorum Hasan Bey altın arama altın çıkartma madenciliğinde en yani ağaç kesimleri ve başka tahribatın yanı sıra özellikle de bu e, ya, kullanılan yöntemlerde siyanür e, için e, denen yöntem. Burada tabii. da onudur söz konusu olan. Tabii tabii tabii. tabii. E, yalnız e, sadece olaya altın olarak bakmayalım. Az önce dedim yani. Cerahatepe evet. öyle bir bölge ki Artvin'li Türkiye'deki 33 <gülüyor> pardon özür dilerim. Nasıl? Türkiye'deki 33 yüz doğal koruma doğal koruma ormanların arasında yer alan bir yer 33 milli parkın iki tane üç tanesi Artvin'de ve e, Cerrahpêpe bölgesinde kayak merkezi var Cerrahpêpe bölgesinin altında Kafkasör Kültür Turizm bölgesi var Cerrahpêpe bölgesinin karşısında Hatila Milli Parkı var bu tamamıyla Artvin'e bir tecavüzdür. hani buradan altın çıkaralım gümüş çıkaralım nikel çinko çıkaralım bakır çıkaralım bunu işletelim falan diye efendim bu Artvin'i insansızlaştırma projesidir.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 Bizim de duyarlı insanlarımız sağ olsunlar mücadelemize destek veriyorlar. Siyasi partilerden Ankara'dan milletvekillerimiz burada. Çevre komisyonundan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri burada. Bizimle birlikte yolda oturuyorlar. Böylece Ati'ni savunuyoruz. Yaşam alanlarımızı savunuyoruz biz. Hasan Bey, e, anladığım kadarıyla siz bu müdahale aslında bekliyordunuz. E, özellikle bu Artvin'in kendi e, haber sitesinde görünen haberlerde de e, 16 Şubat'ta büyük bir müdahale olacak diye bekleniyordu. Nedir bu beklentinizin nedeni? Beklentimizin nedeni şu efendim. Geraktepe e, bölgesine çıkılan Kafkasol Turizm Merkezi'nde halkımızın e, 12 ay kullandığı e, naylon bez branda çadırlar ve karavanlar var. E, bizim bizim Yukarıda Cerrah bölgesinde yapmış olduğumuz nöbet kulübesini yıkma bahanesiyle aslında birebir nöbet kulübesini ilgilendiren bir yazı yazıldı. Bundan üç dört ay önce jandarma, belediye ve orman bölge arasında üçünün ortak imzasıyla işte orman işgalidir, ormanda yangına herhangi bir şeye sebep verir, bunu çıkarın, buradan kaldırın diye. E Tabii ayın 15'inde bir ayın 14'ünde bir yazı daha bıraktılar.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 Yani bu ürgemen güçleri Türkiye'nin her tarafını ele geçirdiler. Ee, biz Artvin'e sokmadık. Sok, sokulmayacaklar da, giremeyecekler de. Sayıları ne kadar olursa olsun bundan muvaffak olamayacaklar. Evet. evet. Ee, Hasan Bey biz de buradan birazcık da olsa ses vermiş olalım Artvin'deki müdahaleye ve sizin de sloganınızı tekrar edelim. Altınsız olur, Artvin'siz olmaz diyerek.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 bir şeyi de konuşmak üzere burada iklimle ilgili en çok önemli bir raporu konuşacaktık fakat maalesef e, maalesef değil tabi yani bu aciliyet kazandığı için Cerat Tepe meselesi bunu örtülemek durumunda kalıyoruz ama sadece bir kez daha söyleyelim yani şu anda daha önce yapılan bütün hesapların ötesinde çok daha vahim bir su kıtlığı durumu dünyada e, meydana geldiği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 İklim için bir iklim adaleti güncesi Paris anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması <Sessizlik> hazırlayan ve sunanlar Özge Cankara ve Murat Canpombi <Sessizlik> Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştiftung Merkator Gülüşimi'nin katkılarıyla.